Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Vallahi tam olarak ne söyleyeceğim kafamda net değil ama biraz benim sesim bu şarkıdan daha iyidir herhalde. Herhangi bir insanın herhangi bir konuda konuşması dinlediğiniz şarkıdan daha kıymetlidir büyük ihtimalle. Take That radyonuzdaydı These Days de. Niye kasıyorsunuz Take That'ce? Şey. Hem yaşlarınız tutmuyor artık. Hem yaptığınız müziğin. Bir karşılığı kalmadı. Ama bir mücadele var. Radyoda da kendinize yer bulmuşsunuz iyi kötü. O yüzden herhalde birileri dinliyordur belki de. Fahay Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın efendim. Oktay Sen Bey siz de hoş geldiniz. Tek tete mi şey yapıyor? Günaydın. İleniyordun sabah Ben sabah. şimdi şarkıyı hemen keseyim dedim de yeni şarkıda şey ayarlamadığım için bari konuşayım da şarkı biraz fona düşsün diye uğraştım. Bir şey söyleyeyim İyiyim mi? Ben. Sen oradakin tekdete e söylediklerinin aynısını kendimize de söyleyebilirsin. <gülüyor> yani şöyle bir düşün dediklerini. Söylerim, aynısını bir söylerim. Bir gelse laf, laf, laf, laf yüzümüze çarpsan. Gelsin de çarpsın. Yürekli diyor. Yanında da şey getirsin, simit falan getirsin. <gülüyor> Hem simitimizi yeri. Sen melek demiş. yavrusu sen, var yanında sen o yüzden. lafları tekdedin yüzüne çarparken <gülüyor> simit götürdün mü tekdedin? Götürmedin mi ben radyo üstünden <gülüyor> şey. <yapar. gülüyor> ya, sen ne Simit götürsen. Tek, tek de belki oturur bir dinlerdi. Şapkasını önüne koyardı. Biz nerede hata yapıyoruz derdi. Ben şimdi gideceğim bugün ağlayacağım bir yerde rakı içeceğim. Oh. Yavruma bir kulaklık takamadım diye. <gülüyor> İbrahim <gülüyor> Tatlıses flüt alamıyor diye. Alkol dostunuz, evet, dostunuz değildir. değildir. Alkol dostunuz değildir Hatta elbette değildir diye okuyormuş. O sahneyi ben unutamıyorum İbrahim Tatlıses'in. Ya ona verecek parayı buluyorsun da ona... flüt, flüt. Bir flüt ne kadardır lan? ama alacağım. belki de şey flüt falan diye düşünüyorsun sen yani, blok flüt hak... diye düşünüyorsun yan flütte nereden baksan 1500 2000 300 paralar Şimdi yani o filmin çekildiği zaman da Çin flütleri yoktu Çin flüt ne canım Çin flüt Çin işi yoktu yani Aa, Çin hayır, flütü bile pahalı da a misin flüt piyasası tamamen Çinlerin tane elinde. marka vardı ya o dönem iki marka vardı e, ben biliyorum bir marka yerli, e, e, bir tane siyavancı ya, ha, ha. ha bir de 3 var doğru yani. bir de o da vardı 3 ama o çok şeydi çok Olur mu canım? Oktay yavruma bir kulaklık takamadık. Takacağız, takacağız. Nereden bu, bu, bulacak mıyız? Bir kulaklık bu bulacak mıyız? Girdin mi stüdyoya? Prodüksiyon stüdyosuna hiç girip baktın mı? Ben Var e, mı, tekçe çalıyor diye. diye apar topar buraya geldim. Lafları Tevketin sokmak düşüncüğünce... için tekde de apar topar koşu koşu stüdyoya. Ne yani, yaptım ben ya? Ne yaptım ben? Bu sabah kendimi mi sapıttım? Ne yaptım ben? Kendini sapıtanı. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> O zaman reklama kadar şey yapalım. Reklama kadar diyorsun. Ne olursa olsun. Reklama de. kadar bir şey yapalım. Bir indirimlerde bulunalım. Ali, e. duyabiliyor musun? Ali, ben sana çeviri yapabilirim an, anında. Anında. Baba, an, baba babayı, babayın dudaklarını da okuyabilirsin istersen. Bahir dedi ki, babayın dudaklarını da okuyabilirsin istersen dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne <dedin>? Yavruma bir <gülüyor> Ali, mikrofon Ali, ki, koyamadık. <gülüyor> O ne demektir dedi? Yavruyu kulaklık veremediğin gibi mikrofon da koyamadı. Sen nasıl bir babasın ya? Hakikaten nasıl babayım? Ay, baba? İskele babası. <gülüyor> i̇skele babası. Süper baba. <gülüyor> Vallahi böyle yazıklar olsun. Süper babamı olmamı istersin, İskele babası mı? Evet, şimdi onlarla uğraşıyorlar. Ee, madem öyle, ben Hayır. de gündeme. Şey... Bir haber ver ya. Bir haber mi? Allah için birinizden bir haber istiyorum ya. Vallahi Aha, dur. Habere geçmeden. Dün hobite gittik. Gitmeyenler vardır belki. Ben bir 30 saniyede Hobbit'i e özetleyeyim misin? 30 saniye başladı. Allah Allah ya. Anlaşıldı Egecim teşekkür ederiz. Ben biraz dün da biri daldım. Bağladım 20 dakikadır yapıyor herhalde bunu. Özet bitti. Özetle bu. <gülüyor> evet yani. sen dinlediğimiz. Hobbit'ten... ...öcekleri... <gülüyor> ...karagöz ve... ...korku filmi seslerini karıştırdığımda... ...bir anda karşıma <gülüyor> çıktı. Hobbit, çıktı. hobbit çıktı. Korkma Yani korkma. korkma. O <gülüyor> Hayır, ben bu kadar hayal kırıklığıyla... ...çıkmadım salondan hiçbir zaman ya. Ama sen niye dinlemedin ki beni? Evet, niye dinlemedim onu da anlamıyorum yani. Hakikaten... ...bir de sen de... ...sabah sahnelerinde de iş yok. Hakikaten savaşlar başlıyor. Yani... Çünkü kale büyük değil bir şey değil meydan savaşı. Meydan savaşı da tam meydan savaşı da değil. Ay hele o 13 tane cücenin kaleden fırlamasıyla savaşın kaderinin değişmesi. <gülüyor> <gülüyor> o, orada bir sinirleri. Ama niye spoiler veriyorsun canım? 13 ay, tane ay, cüce ay. kaleden çıkacak mı çıkmayacak mı o büyük, en büyük sürprizdi. Işte. Hiç de. filmde sürpriz olabilecek herhangi bir şey yok ya. E olsun canım tamam adamlar o kadar emek harcamışlar. Ben bazı yani -E saygı bürgeye şey dedim tek eğlence oydu yapılabilecek en mantıklı hareketi yaptı. Ay çok acıklı. vallahi sevgi dinleyiciler. Ben hiç yani izlemediğim için. Hafta sonu programlarınızda varsa. Frank Ban zaten. İlk, Frank bunu bile izlemedim. İlk 5 gün rekorunu kırmış Türkiye'de. Evet Dünyada öyle. nasıl bilmiyoruz. Dünyada, dünyada da, da çok iyidir dünyada herhalde. Dünyada da öyle. Herkes benim gibi çıktı mı? Acaba yoksa hayranlıkla çıkan bir daha bir daha giren var mı bilmiyorum. Nasıl da o çıkarken bir insanların yüzüne baktım mı? O çünkü bir fikir veriyor. Yani ben ıssız adamdan çıktığım zaman öyle bakmıştım. benim Bayağı yanında, bir fikir vermişti. Benim sağ tarafımda bir çift vardı gene. Adamla biz yan yanaydı. <Gülüyor> başlamıştı adam. İlk yerinin ortasında Ciddi daha. mi? Evet. Öbür taraftakiler de öyle. Sonra biz bir asansöre bindik. Asansöre Söyle. Bizden sonra beş kişi bindi. İki kız üç erkek. Hepsi benden uzundu. Kızlar da benden uzundu. Neyi anlatıyorsun sen şimdi Hobbit'le mi alakalı bu? Anılar biriktirmiş abi. gene. <gülüyor> Hakikaten bir gün sinemaya bir gitti. Dört tane anısı var adamın ya. Ben böyle şey görmedim. görmüyordum. Dört anı gene büyüktü, anılar biriktirip görmüyordum. Asansöre bir de san... san... hepsinin Ege'den... Herkes benden uzundu abi bir rahatsız oldu Kızlar bile benden uzun. Hobbit gibi oldum asansörde. O yüzden de filmler iyice şey anamadım ya. Şimdi işte nasılmış Hobbit'lik? Hobbit Anladın Hobbit'lik yamanmış yani. Ya öyle dışarıdan bakıyorsun yani filme o kadar Bravo. laf ettikten sonra gerçek bir hobit olmayı five. asansörde yaşadım o yüzden terbiyesiz anneciğim bunlar filmden yoksa ben normalde böyle konuşmuyorum <gülüyor> isterseniz reklam yapıyor. spoiler yapalım. vermeyin lütfen demiş Zeynep Hanım evet. Hakan Bey de flüt markası vermiş neşeli ol ki genç kalasın demiş bir o vardı Hakan Bey o marka vardı Böyle bir marka mı var ya? Hayır bu bu söyleyemediğim marka. Bu şarkının çalındığı bir marka. <gülüyor> Neşeli ol ki genç galasının şeyleri neydi notaları? La bu dünyadan da sev kalası. Hayır hayır öyle değil notaları. Nota <Gülüyor> do, do re mi mi re do re mi mi re do re do si si la sol Çeşitli notalar çeşitli sanatçıların. Bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. <Gülüyor> yapımda emigrasyon akılaştırımıza hoşça kalın diyoruz. Bir tane bu yapımla karşımıza çıkmak Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo dinleyicisi modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyen severler. Maceralarla dolu bir yolculuk bu. Hı. Ve Bayağı sizlerle macera. her adımı güzel. Güzel söyledin. Dinleyicilerimize böyle arada hiç güzel şeyler söylemiyoruz ya. Niye canım güzel şeyler söylüyoruz yani bu hı. adamın sesini açtın mı? Açtım hı. tabii canım. Hı hı, hı. hı. Oktay konuşmaya cesaretim yok mikrofon kapalıysa diye çok bozuluyorum çünkü. Yok yok hiç, hiç bozulma hiç, hiç. her mikrofon şey kontrol kapalıydı. altında her şey Seni ayarlandı. Seni gündülden duyuyoruz zaten. Bugün dünya John Mellin kutlama günü. John Mellencamp'in nesini kutacağız ya? Ee, evleniyor ondan. Aa. Meg Ryan'le evleniyorlar. Meg Ryan'la mı? Meg Ryan'la. Evet. Hı. E, Amerikalı oyuncu Meg Ryan parantez içi 53 ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanıyor 65 yaşındaki John Mellencamp'le e, Güzel Yıldız'ın e, <gülüyor> soru işareti 3 e, yıldır bir ayrılıp bir barıştı rakçı sevgilisi John Mellencamp parantez içi 63 John Mellencamp deyince iyi benim, benim gözümün önüne bir oduncu gömlek geliyor ya öyle bir klibi mi vardı onun ne, Canım, hepimiz Yoksa... zamanında oduncu gömlek giydik Oktay Hayır, o çıkarmadı ama, ama. farkı o o çıkarmadı <gülüyor> Öyle bir şey mi vardı onun? Valla vardır herhalde. Kalibi mi vardı? Vardır kesin. Benim Brian sev. nedense hep gözümün önünde şeyle geliyor. <Kota> doğru <gülüyor> evet. Bak Brian da var. John Mellencamp'de mi Kanadalı? Değil değil mi? Yani bilmiyorum. Babası herhalde Kanadalı. Ya da anne tarafı. Birinden biri Kanadalı. Ee, neyse New York'a taşınacaklar beraber falan filan diye. Ney? Ne evlenmeye Ney? Ik ikna etmiş. John Mellin kentinde bu dördüncü evliliği efendim. 2000 John Mellin şimdi güldük eğlendik ama çok güzel şarkıcı. Şüphesiz ki. Vallahi. Şüphesiz ki. Şimdi düğünün nedeniyle şarkı çalınır mı? Öyle bir şey var mı? Düğünü nedeniyle Yoksa düğünün nedeniyle düğmesini bekleyeceğiz. İlk şarkısı düğününde John Mellin en güzel şarkıları ilk bunların ilk dans şarkısı olacak. Ha birisi <gülüyor> evleniyor da birisi bakıyor mu? Hayır bakmıyor. Diğerleri de evleniyor. Kim evleniyor? Tabii ki bir diğer oyuncumuz olan Cameron Diaz da (parantezi içi) 42 Devrem olur. <gülüyor> bir yıldır birlikte olduğu gitarist Benji Madden'la e, valla rockçılara rağbet var bu ara bunu anladım. Çok güzel John Mennon camp şarkısı çaldım. Alttan, alttan, alttan alta. Bu çalalım biraz Allah. üstten oldu abi. Yok şarkı çaldığımızı ha. duyuralım diye. E, Nişanlandığı ve 2015'te evleneceği e, öne sürüldüğü. E, Kemen e, Diaz'ın daha önce evliliği var mıydı ya? Meg Ryan dönüş Quaid ile evliydi değil mi? Onu biliyoruz da çeşitli ilişkileri olmuş olabilir. <gülüyor> Efendim Cameron Diyazı'nda buradan bir kez daha tabii şimdi ben burada şeyini ne derler kronolojisini sayamayacağım da. Aliye sen ile evlenir misin ileride? Rakçı bir sevgilin olsun ister misin? Bilmem. Yani Rakçı diye kim biliyorsun Rakçı mesela? Kimi, kimi dinliyorsun sen? En büyük Rakçı herhalde. En büyük Rakçı? Gösteriyor Babana misin? da benziyor ya. Erdal değil mi? <gülüyor> Emel Erdal'ın Erdal'ı. En büyük rakçıymıştı. <gülüyor> Lütfen böyle gençlerin ayarlarıyla oynamayın ya. Allah'tan ülkemizde sosyal hizmetler aktif çalışmıyor da. Vallahi. <gülüyor> müdahale etmiyorlar. <gülüyor> Çocuğuna rakçı diye Erdal dinletmekten yavrumu alacaklar mı? Vallahi billahi. <gülüyor> Sadece senin değil bizim de elimizden alabilirler. <gülüyor> yani. <gülüyor> Neyse yani bayağı bir evlenen var bu sene. Herkesler 2010... akçılarla evleniyor. Genç evet. erkeklere duyurumuz. İlk, i̇lk evliliğiymiş Cameron il, Diaz'ın. İlk ilk ev, ilk evliliği. Ha o Tinder Lake evlenmedi değil mi? Tinder Like'lı evlenmedi. Tinder Lake böyle Uzun çok süre nikahsız ama düzeyli bir beraberlikleri vardı. Olsun o da güzel, o da güzel, o da güzel. Peki mutluluklar diyoruz e, Şu anda çok gündemde değil diye Cameron Diaz bir şey <gülüyor> açıkça sormak istiyorum. Cameron Diaz'ın kafası da büyük mü? Sizce iri mi diyorsunuz? Ya bunun galiba köşeli çene bir durumu var ya hmm. Galiba ondan o biraz aynı şey Köşe yüzünden zihin kafayı da köşeli bir şekilde tamamlıyor mu? Yani biraz öyle bir şey görsel bir yanılsama diye düşünüyorum onu Beynimizin bize oynadığı küçük bir Mesela oyun şey, Hoş bir oyun hissi oluyor mu? Julia da kafası büyük diye bir şey geliyor mu? Galiba şey oluyor şimdi Ağız büyüklüğüyle ilgili evet, olabilir Ağız mi? büyük olunca bu ağzı tartacak kafa en az bir peynir tenekesi büyüklüğünde olmalıdır mı diyoruz? Zihin daha doğrusu bunun. Zihin diyor oynadığı bir oyun olabilir. <gülüyor> Bak Mcgrin'de mesela öyle bir şey var mı? Mcgrin'in <gülüyor> <Pis>. ağzı <gülüyor> yok canım. <gülüyor> bir... garip kadar. bir şey var ama küçük kafalı olduğu belli. Yani. Küçük kafalı oyuncu bu Mcgrin'in rol aldığı bu filmi kaçırmayın deriz. <gülüyor> yani bir büyük kafa şey büyük ağız büyük kafada olur diye bir şey var. Eski bir atasözü var. Kızıldere'li atasözü. Kızıldere'li <gülüyor> <gülüyor> atasözü. <gülüyor> büyük ağız büyük kafada olur. Bir de zayıflıkla ilgili galiba. Yani evet. Onu da en büyük etkisi. Zayıfladıkça kafa büyüyor. Çünkü Kafadan kilo verilmiyor benim bildiğim kadarıyla. Tabii yüzden verilir ama kafadan verilmez. Kafası ben de mesela kilo aldığımda direkt yüzüme alırım. <gülüyor> Eğer çok merak ediyorsanız. Mesela o en son... mesela üç kilo alıyorsam ikisini yüzüme alırım. Özellikle hiç ihmal etmem. Üçe iki oranın vardır benim. Sen kulaklar sen kulaklar yağlanıyor ya. Kulaklar yağlanmıyor canım yanaklar. Yok yok yanaklar falan böyle çürük çürük çünkü bazen o kulaklarını şişiyor bir hafta sonra. Biraz dikkat ediyorsun hemen kulaklardan Evet evet canım zaten kulak Kulak dediği memelisi şey, dediğin sırf yağ, yağ zaten Yağ yani nasıl böyle develer e, Hör şeydir yağ Deposudur efendim hı hı. Geçen mesela, hafta öğrendiklerimizi e, şey başka Hangi hayvanlarımızın nereleri yağ deposudur Kangurunun cepleri Kangurunun cepleri yağ deposudur efendim Zebranın kalçaları yağ deposudur hep böyle şeyler var yani. Kangurunun cepleri çok güzel türkü olunur. Anka'nın bağlığı gibi. E valla bir Avustralya türküsü yakardın. Bir aborjin olsaydın. Aborjin nege Kayacan'dan geliyor. <gülüyor> İki gündür şeylerden bahsediyoruz ya. Ne? Hayvanlar. Zürafadan mı? bahsediyoruz, zebra'dan bahsediyoruz. Zürafaya hiç girmedim de sen açtın zebra, konuyu. Zebra, zebra. Zebra. yeri geliyor demek ki. E, neyse hayırlısı olsun ama bir şimdi bir başka konu ve böyle hep Hollywood dünyasından sanki gidiyormuşuz gibi olacak ama e... bir Evlilik deyince bir şeyi de verelim Fahir Hollywood dünyasına geçmeden önce e, Biliyorsunuz Arda Turan'la Burcu Esmer Soy'un arasını medya yapmaya yaptı. çalışıyor Allah Ya, ya baya uğraşıyorlar demek ki yani. Valla en son Burcu Esmer Soy'u sormuşlardı e, Arda Turan sizinle <gülüyor> tanışmak istiyor Ne şey, diyorsunuz? Ne diyorsunuz falan diye Medya Burada... aracılığıyla mı tanışmak istiyor? Öyle bir şey var gazeteciler sormuş ee, ondan Bu sonra... şey gibi geliyor bana ya eskiden böyle Yani benim böyle işte ortaokul yıllarımda bir kart çıkmıştı İşte sizinle şey yapmak istiyorum tanışmak istiyorum bilmem ne kabul ediyorsanız Evet'i kesin yırtıyorsun yoksa hayır yırtıyorsun falan gibi böyle bir şey var evet. Lütfen kartı daha sonra iade ediniz diye Bu da <gülüyor> günümüzün öyle bir şeyi gibi geliyor bana Yani medya aracılığıyla tanışmaya çalışmak ne demek yani ya medya biz bunlar Siz de Burcu Esmer'si tanıyorsunuz diye mi konuşuyor Arda Turan gidiyor mensupları. Ona bir sesleniniz ya bir Arda Turan şimdi ya. en e, havalı sporcularımızdan. Mesela Sinem Kobal'la birlikteyken ne haberler çıktı? Ne haberler? Bundan ne yanına, haberler? abi Burcu Esmer Soylu bunlar beraber olsa biz güzel biz ne çıkarız. Olaylar haber çıkarırız. Haber çıkarır çünkü bu adamlar da çıkardı haberde para kazanıyor. Ha pardon İşlerine Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya'ydı o Evet orada. ha ha. Pardon pardon şimdi okuyorum. Düzeltelim. Şimdi buradan okuyorum. Ha şimdi şey düzeltelim. Başar buradan ayrılan Burcu Esmersoy ve Serenay Sarıkaya'ya duyduğu ilginin karşılıksız çıktığı konuşulan Arda Turan <gülüyor> <gülüyor> önceki gün taşında buluşmuş. Kimle? İki kişiye birden de şey yapmış medya üstünden. Cümlede her şey vardı. Fahir sorunu anlayamadım. Serenay Sarıkaya mı? <gülüyor> Serena, ben de anlamadım seni. Vallahi Serenay anlayan. Sarıkaya mı Burcu Esmersoy mu? Şimdi Başar Savur'dan ayrılan Burcu Esmersoy. Tamam. Burcu Esmersoy cepte. Ve Serenay Sarıkaya duyduğu ilginin karşılıksız çıktığı konuşulan Arda Turan Evet. Arda Tuğran. Bir gün. Önceki gün buluş. Ha Burcu Esmersoy ile Arda Turan Nişantaşı'nda buluşmuşlar. Evet, Buradan o, bunu anlıyor. Gazetecilerin ha, ha. arasını yapmaya çalıştı. Selena Sarıkaya tamam. ile Arda Turan'da. Ha. Selena Sarıkaya'ya sordular. Arda Turan sizinle tanışmak istiyor. Ne, ne diyorsunuz, diyorsunuz diye. falan diye. Burcu tamam, Esmersoy da herhalde sormuştur Arda Turan'a. Tanışmak istiyormuşsun ne istiyorsun diye. Önceki gün buluşmuşlar işte. Evet. Ee, ne konuşmuşlar? Sonra, e, falan, ne konuştular bilmiyorum. Ha, hemen arkasındaki Arda Turan'ın hadi muhabirlere komik bir şey anlat diye takılması üzerine... Burcu Esmer Soy espriyi patlatmış Heh. Teselliyi birbirlerinde aradılar Aynı güzel Hollywood'a geçebiliriz Fahir Bence de teşekkür Bizimle ederim Bizinkiler valla zayıf yalnız. geliyor Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir törenle biz burada baya bir eğrisiyle doğrusuyla konuştuk Hangi şey, tören? George Clooney'nin evlilik töreni Evet, evet Tören diyorum çünkü 3 gün 5 gün bir hafta falan sürdüğü Tabii için sürdü. diyorum o da bizim dediğimiz ee, kısmı. kısmı. Evet bir de bu e, hanımefendinin adı vardı ama ama Amal... Neydi? Amal, amal, amal, amal Alamuddin Kulini. E, artık Kulini soyadını da kullanıyor. Amal Alamuddin Kulini e, avukatlı biliyorsunuz. Ve kime karşı şu anda avukat? Doğu Perinçe'ye karşı avukat. E, Nasıl e, Şöyle olmuştu olayı anlatayım ben size de ondan Buyurun. sonra e, sıkıntı olmasın. İsviçre'de soykırımın uluslararası bir yalan olduğunu söylediği gerekçesiyle Doğu Perinçek İsviçre mahkemelerinde ırkçı ayrımcılıktan suçlu bulunmuştu. Konuyu ifade özgürlüğü kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan Doğu Perinçek davayı kazanmıştı. Ee, İsviçre ise kararı nereye götürdü? Nereye götürdü? Anayasa Mahkemesi'ne mi? Maalesef temyize. Temyize Temyize götürdü. değil mi? Davada Ermenistan'ı George Clooney'in abukat eşi Amal Alaumettin Kulin'i e, savunacak ondan sonra otomatikman da bakacağız önümüzdeki günlerde. günlerde. göreceğiz. Zaten ben bu kadından şeydim yani. Bekliyordum. Böyle bir hareket bekliyordum yani. Böyle Bakalım bir hareket olacak. bekliyordum. Kuluni soyadını almış mı? Almış Neyse, mi soyadını Ama Kuluni diye geçiyor bazen. Alev Umutdin'i söyletmesi zor ya. Ama Alev Umutdin Kuluni. Ama Kuluni de sevimli. Alev Umutdin de sevimli. Hakikaten ikisi, ikisi bir de öyle, daha vallahi. güzel yani. E kadın güzel. Daha ne olsun ya? Hakikaten böyle insanın daha da isteyeceği bir şey olmaz hayatta. Ama alo Koloni. Hoş geldiniz. Ben karşıma Çünkü şeydi... yani biz çok tanımıyoruz ama çok e, kendi dünyasında. Ee, tanınır bir insandı o Kendi tamam. dünyası derken Halebut'ta mı? Yani, Ama avukatlar Hale... hep birbirini tanıyorlar Avukatlık dünyası e, tabii canım, Bar Baro'da sek mesela Sektördeki herkes birbirini Sektöründekini tanınır Kanka karşılaşıyor En kötüsü Dava arasını Bir de Baro arasında. listesinde isimler şeye göre çıkıyor ya Alfabetik sıraya alfabetik göre Alfabetik sıraya göre çıkıyor Ama Soyadına göre değil mi? İsme göre mi? İsme göre diyebilirim Hemen Alevumettin olunca AA otomatikman En baştan. baştan İlk beşte, ilk şeyde, Şey demiş ilk zaten onda. İsimden de olabilir Soyadından da olabilir Fark etmez demiş bir kere Ondan sonra zaten bu açıklamasıyla George Clooney'ın dikkatini ay <gülüyor> ne ay ne kadar küçük hesaplarla takılıyorum valla küçük ya. hesaplarla takılmayın bu saati de böyle kapatın mevzuda kapama O zaman şu olsan. John Mellencamp şarkısını bir dinleyelim hadi Başımız vallahi dinleyelim. bu şarkıyla ber radyoya ilk başladığımız zamanla tanışmıştım o zamanlar geceleri çok çalardık bu a kısmı en havalı <Sessizlik> <Sessizlik> bu orjinal değil sevildi dinleyiciler <Sessizlik> <Sessizlik> ama neredeyse aynısı John Mellencamp, The Air So Top yeah. Yeah. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bu şarkıyı bir daha dinleyelim, çok güzel şarkı. Evet, evet, bu bu, bu yabana atılacak şarkı değil yani. Ee, yeni saatin başından hepinizi bir kez daha günaydın dedi Ege. Siz duymadınız. Evet onu arada dedim. <gülüyor> hakikaten kimse üstünü almadı. Herkes hayat koşuşturması yüzünden. Hayat gailesi değil mi? Mücadele. Ben de o tepkisizliğin karşısında şarkı çaldım ama sonra dedim ki biraz konuşalım. Biraz konuşalım. Size hemen bir önemli e, araştırmadan bahsetmek isterim. Bu Eğer e, aksi şeyiniz yoksa. Burada aplikasyondan bahsetmemiz... Caizdir. Mi? Caiz midir? Teşekkürler hocam. Ee, Kindara diye bir mobil uygulama. Ee, bu hamile kalmak için en uygun tarihleri takip etmek üzerine kurulu bir e, sistem diyelim. Kindara evet. mı? Kindara. Sonra... genç çiftler şey mi? Şişt siniray'a baksalım hmm. diyorlar. Tabii bir bakarak olun diyorlar. Neyse orada da bir sürü data giriyor tabii haliyle. Hı -hı. Datalar geliyor, datalar gidiyor. Datalar Charlie geliyor Charlie, oralı Charlie yeşildi. Datalar hayır. gidiyor efendim. Charlie ile mi yazılıyor? ile mı yazılıyor? Ee, K ile, ile yazılıyor ee, sevgili Oktay. Ee, merak ediyorsanız. Ee, oradaki araştırmaya göre <gülüyor> Ben de... şu anda Alin var şimdi ben nasıl anlatacağım burada? Yoğuşmalı, moğuşmalı konuşacağım çünkü. Ben de az önce <gülüyor> mutfakta söylediğim şeyi geri alıyorum. Ney? Artık size sıkıcı anılarımı anlatmayacağım çok ayıp oluyor diye <gülüyor> size müstahak diyorum ben. Yani. <gülüyor> Her türlü anımı da anlatacağım. <gülüyor> Charlie ile diyoruz, yok Kyle ile mi diyoruz Neyse e, rapor çıktı en son açıkladılar bu şeyi. Hiç anlamadık göre. ne rapor olduğunu falan. Abi şimdi bu, uygulamaya mı? giriyorsun. Ee, işte oraya... ben Aline bakıyorum. Böyle bir utanırsa <gülüyor> yüzünde böyle bir ifade olursa ben sana işaret ederim. İşte, daha değişik kelimeler İşte hanımefendinin uygun tarihlerinde şey olunca Kindara sana diyor ki, şş. Efendim falan diyorsun. Şş diye e, böyle rahatsız, böyle yapıyor. Çok rahatsız edici bir Göz şeymiş. Kırpır kırpa böyle yapıyor. Şş. <gülüyor> Hadi falan diye. Notification veriyor ee, not telefon. Notification mi veriyor, manyal mi veriyor, bir şey veriyor. Sen de kalkıyorsun, yoğuşuyorsun. Ee, böylelikle de e, çocuk sahibi olman ne oluyor daha da ee, hem zahmetsiz <gülüyor> zahmetsiz, ve <kolay> oluyor. <gülüyor> zahmetsiz ve kolay oluyor ona göre işte araştırma işte bakmışlar nedir ne zamanlar oluyor bu ama işler ama sonra application'ı istemiyorsun telefonda çocuk sahibi olduğunda habere şey yapıyor bu ufaklıkta biz zamanında biz babasına bunun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e tabi çok Bab emeği habere o notification veriyormuş ama o da emeği geçen herkese teşekkürler diyoruz şimdi en fazla bir yıl içerisinde en fazla e, yoğuşmanın yaşandığı süreç ilk hafta hangi hafta Yılın ilk haftası efendim. Yıla başını, yıl başını takiben ocağın ilk haftası bir patlama adeta. Yani bunu artık. Onu doğum, olarak doğum oranından mı anlıyorlar yoksa? Doğum oranından Kindara anlıyorlar. Şey <gülüyor> Kindara'nın uydurması. Kindara'ya giriyor musun Bilge? E gireceğim tabii. Uyarın karşısında biz de elimizden geleni yaptık tabi tabi. O karşılıklı alışveriş sonuçta. Sen o Kindara nasıl takip edeceğim? sonra. E, işte adamlar. Toplayıp ondan sonra da rapor yapıyorlar. E, i̇lk hafta çok önemli. En popüler dönemler yani yoğuşmanın yaşandığı en popüler dönem ilk hafta ama hafta içine bakacak olursak genel olarak genel olarak böyle işte ne zamanlar daha yoğun ne zamanlar şey. E, en yoğun yaşandığı gün pazar günü hı hı. E, en çok yoğuşulan e, hemen akabinde. Bizim o yüzden akin oluyor pazar geceleri dükkanda. <gülüyor> Demek ki. <gülüyor> Herkes kindaranın başında mı oluyor? Herkes yani bir şekilde kindaranın başında veya işte kindarası olmayan da işinin başında. Tündarası ee, olmayan da bir çıkıyor herhalde geziyor Allah Allah Ama herkes evinde biz de mi? İkincisi diyor? de cumartesi e, özellikle akşamları ve onu takiben de hemen cuma günü efendim bu 3 güne aman dikkat diyoruz. Hafta sonu denk getiriyor evet. insanlar o zaman. En az yoğuşulan günse. Pazartesi mi? Herkes zannediyor dur, ki pazartesi. Dur tahmin edelim. Zaten ben. geriye 4 gün kalmıştı birini de kadük etti kaldı 3 ee, gün. Üç gün mü? E pazartesi dedi değil dedim. Pazartesi sendromundan dolayı şey değil yani. Salı çarşamba veya perşembe. Salı çarşamba perşembeden bana bir gün söyleyeyim. Çarşambadır bence. Oktay çarşamba diyor çünkü eski bir atasözü olan çarşamba çarşafa dolandır değil mi oradan diyor Ege Bey. Ben de salı sallanır diyorum. Salı sallanır doğru cevap olacaktır doğru salı günü hiç yani neredeyse yok gibi bir şey. Ne var televizyonda salı günleri? Dünya şeref meselesi, da. ay o dünya televizyonlarında dedi, aa artık Amerika'da da oynamaya başladı. Muhte şeref meselesi mi? Muhteşem bir yüzyıl, orada da İspanyolca oynuyor, bu arada. öyle mi? Hı -hı, bayağı da şey olmuş, billboardlara billboardlara girmiş. Muhteşem yüzyılda İspanyollar var mıydı? Fransız Latayım. adam gördüm ben de. Ha yani konuşmalar. Haince planlar yapıyorlardı. Ya şüphesiz ki vardır. Ha şey vardı ya İspanyol prensesinin prensesi vardı ya geliyordu. Hatırlamıyorum. Ben hiç izlemedim. Bir kızca izgeli. Ya çok memleketten, çok insan geldi geçti o dönem. E, ben saraya. ilk bölümünü izledim. Sonra takip edemedim. Çok <gülüyor> Esas zaten son bölüm. <gülüyor> çok uzun süre devam etmesine rağmen takip edemedik. İşte. Atladık. Belki tekrarını verirler. Aşkı Fefino'yu veriyorlar ya. Hmm. Veya işte şeyi veriyorlar. Hmm. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye düşünüyorum şu anda. Zerda mıydı o dizinin adı? Zerda. Zerda mıydı? Zerde diye ben bir dizi olsa Hatırladın olur. Musun? Ama ben hatırlam. Kınalı. Kınalı. Zerda Zerde. Evet, evet, Sen de de Ali'ne de ananesi şeyi izletiyordu. Küçük Aga. Sen izledin mi Küçük Aga çok? Yok. O zaman kızım da diziler. Gavruma bir dizi seyrettiremedim. Vallahi sosyal hizmetler gelip alacak. Sen geçen ee, şeyde oturumumuzda Hı -hı. Ali'ne sormuştum. Rakçı sevgili Hı -hı. ister misin diye. Evet. Rakçı ee, koca ister misin demişti. Aslında sana sormak lazım. Rakçı damat mı? Hı hı. Bir damat seçecek olsan. Oduncu gömlekli bir damat hay mı? Hayır Alin, Alin için. Bir hı hı. Türkiye'den söyle bir de dünyadan söyle. İsim mi? Özel isim mi diyorsun sen? Özel isim. Acaba? Yani damat olarak görmek istediğin. Yoksa meslek mi? Meslek olarak ben düşünüyorum. Meslek, meslek olarak. Sen bir tane kravatlı sigortacı veya e, deriler içinde rakçı gelse ben rakçıyı tercih ederim. Ne oldu ne ettiği belli çünkü. Seninle böyle şey konuşacak seni de var abi bizim köyün de işte orada gitarı var. Neydi senin o şeyin Ege. Peki maddi durum. Ege derse ben o gitarı der bakayım. E tabii canım Rakçı adam e, sana heren... ne diyecek? Ne Ege... diyecek? Ege amca mı diyecek? Ege Bey diyecek. Ege Bey mi? Ege Bey mi? <gülüyor> Veya aslında benim bildiğim kadarıyla müzisyenler moruk diye konuşuyor. Ha. Moruk derse tamam ona bir şey. Moruk. Hala moruk diye konuşuyorlar ya. Var maalesef. Gerçekten var. piyasa müzisyenler moruk. Moruk. Moruk derse benle de... Ederim. Ne cevap verirsin? Yoğurt yedim ben. Yoğurt güzeldir. İyi. En güzel cevabı versin. Bundan sonrasını da o düşünsün. Yani şimdi Türkiye'den bir tane adam söyle desem, hani hoşuna giden rakçı. Rakçı. Asım Can Gündüz. Zeynep <gülüyor> Asım Can Gündüz gibi bir. <gülüyor> Yoğurt nerede? <gülüyor> Asım Can Gündüz gibi bir damadın olsun. İstiyorsun yani. 100 milyon olsun. <gülüyor> <gülüyor> o kadar e, da sınırlı mı ya. ya meslek söyle gerisini Aline bırak yani. Yani evet meslek söyle hangi meslekten istiyorsun? İşte doktor Rock, istemez Rock, misin ya? Rakçı rakçı o şeyi almıyoruz Yok önce. ya doktor istemiyor Rock, adama bak ya doktor Rakçıyı isten... seçemiyorsun tamam mı? Meslek soruyoruz sana. Tamam. Rakçı dışında doktor mu? Bir ilk önce Aline sorun. Ben de Ali, olur o, olur onu sorduk. Olur veya olmaz diyeyim. Ali sen hangi meslek grubundan birisiyle izdivaç yani evlenmek Seçen, istersin? Seçenek verelim faire. Olur mu Ali seçenek verelim mi yoksa aklında bir şey var mı? Tamam, tamam. Seçenek veriyorum. Bak söylüyorum sana, doktor. Ondan sonra öğretmen, mi, öğretmen, mimar, mimar, şoför ve işsiz. <gülüyor> Dört tane. İşsiz. i̇şsiz yani rakçı. <gülüyor> Her şey bence raylı, raylı dediğim ya Neden, neden işsizi seçti? İstediği işi yapabilme özgürlüğüne sahip olduğu için. Mi? Şeyden mi? Bizim saydığımız meslekler. Seni mutlu etmedi, işsiz olursa belki seni mutlu edecek bir meslek sahibi olur ileride diyebilirim. Hangi işte olduğu önemli değil, önemli olan şey kalbimin e, kimin için çarptığıdır de. Ne diyeceksin? <gülüyor> Tamam peki. O zaman biraz düşünme futanları. Yani ben Ali konuşacak şey konuşacak diye çok oldu. Bir evi olsun, yazlığı olsun. <gülüyor> Dişleri kendinde işi <bir> şey var. <gülüyor> <Vallahi> sigortası olsun. <gülüyor> Allah'tan öyle konuşmadı, işsiz dedi. Ben de işsizlere de bir umut ışığı demek ki gençler öyle şeye bakmıyor, işe güce bakmıyor. Tabii ki, değil mi? Önemli olan. Peki Ege, sana yine sormak istiyorum ben. Tamam. Tamattalar arasında hı hı. ayrım yapar mısın? Bu ayrımı Nasıl neye, göre neye göre yapar? <gülüyor> bu ayrım, bu ayrımı. Yaptıktan sonra kendi iç dünyanda mı yaparsın bunu yoksa yüzlerine yüzlerine mi yaparsın? Yani ilk önce arkalarından soru yaparım soru mu? İlk önce arkalarından yaparım. Tamam. Ondan sonra Bak, nasıl? Ayrım dediğin ne? ne ya de, Damatlar yarışıyor. Ali'nin sevgilisini daha çok seviyorum da ha, sevgilisini. sevgilisini yani biraz ee, biraz mendobur bu falan filan diye kendini rakip olarak görüp daha az sevdiğin damat olur mu? Ee, şöyle olur yüzlerine söylemem ama davranışlarımla hissettiririm. Nasıl yani? Sen gel bir de şu gelsin gibi. İki damada. Birisine sen. Bir birine, şu. birine şu. şu. O bu veya adam. bu ayakla göstererek. Ayakla göstermek yalnız. Evet çünkü Oktayların bir akrabası ayakla gösterdiği için boşandılar. Dardır. Gerçi onları eşler arasında ayakla. Hiç ben bugüne kadar bir şeyin kız babasının Damat ile gösterdi, erkek sevgili ayayla gösterdi şeyini yaşamadım ve duymadım. O zaten Hiç yani. duymadım böyle bir şey. Maşallah Egeci maşallah. Mısır'a gidelim o zaman müsaade eder misiniz? Hay hay. Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ve orduyu eleştiren siyasi komedi programının e, yıldızı Basem Yusuf, hı hı. yapım şirketine ve e, Bassem Yusuf'a ceza kesilmiş para cezası. Ne, ne kadar? Cezası ne kadar kesilmiş olabilir? Bir piramit parası mı? Hı. Valla bir piramit kaça çıkıyor bugünlerde Oktay? Ee, bugünlerde dediğim son galiba birkaç bin yıldır piramit yapılmıyor abi, ama. çimentoya şey geldi, zam geldi en son. Çimento kullanmıyorlar canım sen de hayret. Aslında şey. Aslında şu anda var, var, piramit. çimentosu var onun. Yok yahu. Şu anda piramit ucuz olabilir. Çünkü eskiden makineler yoktu, hep insan gücüydü o Yok. zamanlar pahalı işin insan emeği pahalı ama winch tık tık insan tık, tık. emeği dedin köleleri çalıştırıyorlardı sen de sanki orada yevmiyeli işçi mi öyle diyorsun da kölelerin yemeği bilmem nesi o kadar da köle değilmiş onlar güzel güzel tıkır tıkır oluyorlar şu ama senin pahalıymış. yemeği dedin mısır ekmeğiyle bira veriyorlarmış adamlara e tamam sonra sarhoş adamı çalıştırma kaç sene sürdü bir piramit <gülüyor> sarhoş sarhoş adamı onlar da hiç yapıyorlar yamuk yumuk <gülüyor> ne bu demişler bu işte piramit bu Efendim az kişiyle çalışıyoruz kenara yarım kaldı efendim <gülüyor> elemanımız yok bir yok. Abi bire, yamuk yamuk şeyleri anca toparlamışlar. Ee, Valla kaça mal oldu onu bilmiyorum ee, piramitler ama 6,5 milyon dolar ceza kesilmiş. İyi ne kadar nasıl? geliri var ki 6,5 milyon dolar kesiliyor ya. Gelirden bağımsız herhalde bu ceza. Ha doğru değil mi gelir keselim bazalı ya, mı? Keselim ya keselim demişler. Doğru. Ben nedense cezaları sanki gelire göre kesiliyor gibi düşünüyorum. Efendim ben bu parayı nasıl öderim demiş komedyen. Bundan sonra hayatının geri kalanını valla kaç tane kanalda çıksa anca zor toparlar. Arap dünyasının John Stewart'u olarak Arap dünyasının John Stewart'u herhalde. Ankara'nın yeni Mehmet Ali Erbil'inden sonra <gülüyor> Arap dünyasının John Stewart'u. Hangisini tercih edersiniz? Ee... Arap dünyasının John Stewart'u. Onu tercih edebilirim. Veya e, Şifo, Şifo Mönümeti tercih Mehmet. Eğer onu da tercih etme şansın varsa. Ne için olduğunu da tamam diye badim. Bunu niye cezalandırdılar Oktay? <gülüyor> i̇şte şey... Yerli yersiz konuştuğu için mi? Yerli Espriler, yersiz. Espriler şakalar için mi? Eleştirdiği için. Ha eleştirdiği için. Televizyonda. Bir de e, uluslararası ticari mahkeme yapmış bunu. Yani bu cezayı o vermiş. Nasıl bir plan mı var Sırda Onu da tam şey yapmıyorum. Uluslararası ticari mahkemelerde sürüm sürüm süründürecekler adamı demek Ondan ki. sonra kanalda e, yayın ilkelenini zorlamak. Ne yaptıysa? Suudi Arabistan'a yayın yapıyormuş. Lütfen yayın ilkelerine zorlamayınız. Yayın, yayın ilkeleri hassas bir biraz konu. Biraz çok geldi bana. Allah Allah. Yani dolar. benim anlamadığım ülkede darbe yapmış bir adamı eleştiriyorsun ve sana ceza kesiliyor. Yani nasıl bir demokrasi burada? yani? Nasıl darbe yapan adamı da şey Nasıl bir ne? Nasıl demokrasi. bir? Demokrasi. Demokrasi. Aaa Aa, si. olacak. Ege öğrenemedin şunu ya. Valla Türkçeyi sana öğretmek hakikaten ne kadar zormuş ya. Valla bir e, şey yapsınlar haykırsınlar Mısır'a. Sanatçılara. ...sansür uyguladınız, nasıl ülkesiniz siz falan diye de bakalım mısın neydi? Dün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan açıklamalar geldi. Ee, Dilerseniz onunla da bak şöyle bir bakalım. Hemen reklama gitmeden bir açıklamalara gidelim. Şöyle demiş, e, ne demiş? E, Osmanlıca tartışmasıyla ilgili bir soru sorulmuş Nabi Avcı'ya. E, aklıma Göbels geldi demiş. Göbels'in meşhur bir lafı vardır demiş. Artık kültür deyince elim tabancama gidiyor. Şimdi Osmanlı deyince ben de şöyle bir yokluyorum kendimi demiş. Onu demiş. Ne demek o ya? Yani, silahıma sarılasım geliyor falan gibi. Milli Eğitim Bakanı demiş. E, bu değil. Şu aslında İngilizce eğitimi e, ülkemizde kötü demiş. Hı hı. Onu demiş güzel e, eğitim vermek için demiş. Yeni bir şey yaptık demiş. En kısa zamanda U şeklinde sınıf düzenine geçeceğiz demiş. Aaa U Abi. sistemi. Çünkü şey eskiden küme sistemi vardı. Küme sisteminde ben yıllarca söyledim. Küme sisteminde başarı sağlanamadı. Çünkü kümeleşmede ne oluyordu? Ne oluyordu? Efendim masa örtüsünü kim yıkayacak? Küme başkanı var. Kümenin efendim genel sekreteri var. Yazıcısı var. <gülüyor> Sunucu başkanı var, var, var. Başkan yardımcısı var. Var, var. Ve onların bir sürü şeyleri var. Bir aşırı ileri demokrasi. O bize çok uygun değil de o, o düzeni çok iyi. O düzeni iyi. Biz mesela iyi. Anadolu Lisesi yıllarında başladık. İşte Mr Brown, Mrs Brown konuşuyoruz bir şeyler bir şey ama kafamıza girmiyor. Ee, siz Anadolu Sesinde zaten U sistemini kullanıyordunuz Hayır, değil mi? En başta öyle değildi işte. Ne sistemiydi sizinki? Abi, sabahtan akşama kadar İngilizce İngilizce bir şey kafasına girmiyor. Sonra birisi geldi. Pardon dedi bu sistem dedi sıralar nasıl işte dümdüz herkes tahtayı görecek. Onu bir U'ya çevirdi. Şakır, şakır şakır şakır ama nasıl bir anda Ciddi mi hemen fark etti mi budan sonra fark etti U iyidir ya U iyidir Yani böyle <gülüyor> hayda sıraları değiştiriyoruz falan filan diye Böyle öğrenciler olarak bir sıraları değiştirmeye başladık Bir anda böyle oh thank you falan filan deyip Konuşmamız bir anda şey oldu Ama aynı şey gibi zaman. ya e, Futbolda da eskiden şey sistemi vardı ya Kazanan 2 puan kaybeden puansız Beraberlik 1 puandı ya Hı -hı. Sonra onu değiştirdiler 3 puan kazanan bir puan sistemi değişti. Evet, daha işte. atak oldu. O zaman futbol nasıl bir şey yaşadı? Nasıl böyle şu aldı an, başını gitti. Şu anda mesela nasıl mükemmel bir Mükemmel bir futbol dünyası. Futbol var Türkiye'de aynısı, onun gibi. Aynısı. Aynısı gibi, aynısı. Aynı. Bu sistemde biz roketleriz gibi geliyor. Bu sistemde herkes İngilizce öğrenme garantisi. Bak, aynı sistem basketbolda da uygulandı. 3'lük evet. üç sistemi, 3 sayılık sistemi geldi basketbol. Roket. Aynı sistem işte U sistemi de eğitimimize geldiğinde eğitim sistemimiz ne? Roket. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan Radyo Otobüsü sabahlar sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir çarşamba sabahında esprilerle, şakalarla devam ediyoruz yolculuğumuza. Hmm. Buyurun efendim neler oluyor, neler bitiyor? Şimdi kaldır diyor ki Hiç şey, kimse sen, benim 27 Aralık'taki trafik kazasındaki gösterimden bahsetmeyecek mi diye programın başından beri bekliyorum ama, ama hiç konu açılmıyor, açılmıyor. Son son kertiye geldiğimizde ben ee, bütün hazırladık bütün hazırlıkları yaptık Ve sürpriz sen şu anda elimizde patladı Atılmıyor Ege sen Cumartesi ne yapıyorsun bir espirin var mı Şöyle falan aslında falan. E... Hiç, hiç Hı -hı. bunlar yok yani İlla bir, ben burada kendi kendime bağıracağım Bir sürpriz konuğumuz var bu konuyla ilgili ee, Konuşacak olan Hı -hı. Stüdyomuzda Alin e, stüdyomuzda geldin Alin Hanım e, Yemeğe'de aradıkta e, Biliyorsunuz Ege Kayacan'ın şahsi şovu var duydunuz herhalde az önce reklamlarda da e, duymuşsunuzdur. Ben size o gün ne yapacağınızı sormak istiyorum. O gün cumartesi'ye geliyor. Yani bugün ne? Çarşamba. Çarşamba. Yarından sonradan bir gün sonra. diye tabiride bir. Payenin doğum gününden epey sonra da. Veya sonra. O gün ne yapacaksınız? Şova gidecek misiniz? Yani en son olduğunda Biraz yani... mikrofona yakın konuşursanız öyle ne? Hastaydım o yüzden gelemedim ama şimdi Nasıl peki sizce şahsi şovu daha önce seyretme imkanınız oldu mu? Evet. Nasıl beğeniyor musunuz? Yani nasıl görüyorsunuz? Komik mi? Yani gidilmeye değer mi? Siz daha çünkü yakından ya. biliyorsunuz. Siz Lütfen etkilemeyin tamam. beyefendi. Ee, nasıl komik mi? Yani gidilmeye değer mi? O kadar para vermeye değer mi? Ege kaç göz Değil. yapma. Bir şey evet. yapıyor mu peki? Mesela oradan kazandığı paraları size getiriyor mu? Böyle elikol dolu geliyor. Mesela işte cumartesi akşamı şeyi var. Gösterisi var. Pazar günü böyle size hediyeler alıyor mu yoksa hiç koklatmıyor musunuz? Yoksa her zamanki bir akşamın sonrasındaki bir pazar günü mü gibi oluyor? Aslında. Yani gösteriden döndükten sonra Evde bir sürü poşetle geliyor Bize hiçbir şey çıkmıyor Hep kendine çorap falan Hep kendisine Hep çorap alıyor Çorap alıyorum, falan diyorsunuz. Evet. Çorap alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki şahsı John gelirini <gülüyor> Çoraba yatırıyor Nereye gider olarak harcandığı belli oldu Ege Ama yani sonuçta bir ekonomist biliyorsunuz İktizat Ya mevzunu. mandalini aldım ya geçen hafta size Onu söylesene babam bize mandalini aldı Dersene Peki bir şey soracağım Alin. Ee, babanız e, böyle dışarı çıktığı zaman e, mozalakları mı getiriyor yoksa mosturalıkları mı? Biraz açmak gerekirse hani mozalakların böyle aldığı meyvelerin tipi kayık mı? Yoksa böyle en böyle göz alıcı e, işte debdebeli efendime söyleyeyim görünüşü çok güzel meyveler mi getiriyor? Ya bize bir kere şey almıştı. Ee... Avokado. Hayır. Geçen hafta aldığım mandalina. Meyve isim. mi? Beyefendi, Aradı. İğe mey... bir dakika. E i̇şte susan. bir şey vardı. Meyve mi? Kesthane aldım. Ha kesthane. Tamam. Besin içinden kurt çıktı yani. Kurtlu kestaneleri eve getiriyordu. Kurtlu getiriyor keshtani mi alıyor yani? Anlasın. Ya adam dedi ki Anladım. bunlar ucuz dediğini. Keshtani. sana döneceğiz. Dedi. Bir saniye sana tabi cevap hakkı doğdu şu anda ee, sana döneceğiz. Peki mesela e, Kestaneyi sen kurtlu çıktıktan sonra mı bunu kim aldı diye sordun yoksa? Ee, baban getirdi mesela elinde kestanelerle geldi. Sen öyle mi gördün? Yani bir şey yerken bunu kim aldı falan diye soruyor musun evde? Ali? Bize ya, gösteriyor bakın peki, neler aldı. Ha kendisi yani. hava atıyor yani anladım. Peki size ne aldım? Ya, annenin anladım. aldığı kestanelerden öyle şeyler çıkıyor mu? Kurt mesela annen kesin? Annemin aldığı şeylerden hiç öyle Hep, yamuk yamuk şeyler çıkmıyor diyorsunuz kalite alıyor, kalite alıyor kaliteden ödün e vermiyor o zaman evdeki e, kaliteyi annemize borçluyuz diyebilir misin evet. <gülüyor> evet bir e, köşenin daha, daha burada sonuna geldi <gülüyor> e, iki tane şey rica edeceğim bir 27 Aralık'taki gösterime basadım bir de onu sorun mu kendisine sorun bakalım iki hafta önce eve kim mandalini almış onu yemişler mandalini mi? aldı mı hiç babanız mandalini aldı mı eve <gülüyor> Hiç ben öyle bir şey hatırlamıyorum niye kafasını sallıyor Ali. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle sen dedin ya bütün arkadaşlarım yiyor benim de canım çekiyor nasıl bir şey bu mandalina diye. Ben de aldım karşında yedim bak <gülüyor> gördüğün gibi hiçbir özelliği yok dedim ya onu. Hatırlamadın mı? Sonra kabuğunu gözüne sıktım. Hiç onları. Onlar hemen unutuluyor bakıyorum. <gülüyor> evet bayağı Neyse, unutulmuş. Tam, yani. Unutulmuş. Yani, unutulmuş. E, o zaman başında sana çok güzel bir mandalina alayım ben. Ee, Yılbaşı yani gecesi şöyle değil mi mandalina 4 doyu... tane sulu sulu mandalina Çekirdeksiz 2.85 Efendim <gülüyor> mandalinamızın <Çok> kilosu <gülüyor> Ay yok be Okula bana. okula meyve götürüyor musunuz pekali? Öyle bir şey var mı? Evet. Ne götürüyorsun sen? Mandalina <gülüyor> Babamın Bak, aldığı çürük mandalina <gülüyor> Bir saniye anlaşılmadı bir daha duyalım babamın aldığı çürük mandalinaları ay kıyamayız ay, vallahi içim burkuldu. yüz kere söylemedik mi bu çocuk Kazarın okula gittiği mal... zaman arkadaşların arasında ezilmeyecek diye bağırmadık mı sana faile yani mandalinanın o ezikleri daha uygun hesaplı bir de sulu sulu oluyor olgun oluyor diyorsun yani kabuğundan da anlaşılmıyor ki içi kötü olgunlukla bozukluk arasında ince bir çizgi dozmuştu diyorsun değil Dozmuştum. mi bir o zaman gidelim en pahalı mandalina 2.95'likten alalım o zaman ben bir buçukluktan alıyorum. 10 taneden 3 tanesi bozuk çıkıyor. Onları da çocuklara koyuyoruz. Ne kadar güzel ya. E, konu yerim... da şey diyor. <gülüyor> çantanda ezilmiştir o diyor. Ne kadar pis adam mısın Ege. Vallahi billahi ya. Allah'tan yani hakikaten e, sosyal neydi Oktay? Medya. Sosyal medya değil. <gülüyor> sosyal. Ee, sosyal bina değil sosyal binada değil sosyal çocukları gelirler ya güvence Sos <gülüyor> hizmetler, <gülüyor> sosyal hizmetler ne bileyim var ip ipucu vermediğin için ben sırayla çıkardım sosyal neydi diyorum yani ee, evet e Egeciğim 1.7 aralıktaki hani gösterinde söylese, hayırlı olsun babam maaşımı tam maaşından, sigortamı tam maaşımdan yapıyor diye onu <gülüyor> Lütfen çocuğun üstüne baskı kurmayın evet, kesin tamam. Bütün söyle, şeyin ortaya söylüyor. çıkıyor. Tamam Bütün, iyi tamam tamam mı? Bütün her şeyin ortaya çıkıyor. Allah'tan çocuktan al haberi <gülüyor> Al <gülüyor> <Vallahi> iki haftadır <gülüyor> iki haftadır eve bir şey almadığın anlaşıldı şu yayında. Çok özür dilerim ama yani iki <gülüyor> şey hafta önce aldığım mandalina iki haftadır. Çoğra palmandalina evet herkes, herkes gitsin canım ne olacak Yılbaşı hediyesi alınıyor mu Alin sizin evde? Herkes birbirine yılbaşı hediyesi alıyor mu? Aslında teyzeleri falan hep bana çok güzel hediye alıyor da annem de falan. Evet. Ama babam... Babam Ama... bir şey al almıyor. Mandalina alıyor değil mandalina mi? Mandalina mı alıyor ya? O da küçülük. Ya. Yok mandalinada almıyor. Yüzü buruştu şu an. vallahi oluyor. hakikaten. Peki bir şey soracağım. Dükkândan... hadi. Ekmek alıyor. Ekmek <gülüyor> mi alıyor? Ekmek alıyor. Onun üstüne da... peyniri <gülüyor> koy çok güzel olurdu ya. <gülüyor> peyniri de kendim bul diyorum oğlum. Öyle her şey havadan değil. çok. çok... Bir şey soracağım hadi. Dükkandan Baba... usta mendil getirdim kaç defa. Onu anlatsana Uktay hafine. <gülüyor> Islak mendil heyecanı mı var senin yani ıslak mendil istiyor musun yoksa baban getiriyor baban diye mi şey yapıyorsun yani kırılmasın diye Onları kardeşime kullanıyor Ka Onları kardeşine Kardeşine evet. kullanıyor evde ben de diyorum Fahir bu ıslak yani mendiller de... ne çabuk bitiyor ya dükkanda i̇şte. Alt değiştirirken lazım oluyor abi yani o tip şeyler Alalım şunu. Üçlü paketler var ya onlardan bir <gülüyor> alalım tane alalım var ya. Onları kullanmayın zaten ya. Onların içinde solvent, molvent bir sürü... Umuzu... Al işte canım için. <gülüyor> en başta 2-3 hafta kızardı bir şeyler oldu falan Hı. da hiç. 1-15'e ne alıyor adam. Sen kullanmadın sen ne olacak? Bir şey soracağım peki Ali. Babanın Fransızcası var mı? <gülüyor> hiç mi yok? Bize hep böyle Fransızcadan var falan filan diye konuşuyor. Ali'ni çalıştırdım Fransızca çalıştık dün gece falan diye bazen geliyor. Öyle bir şey Baba oluyor da mı Fransızca. Fransızca? Babanla mı çalışıyorsun? Yok. Kimle çalışıyorsun? Hı -hı. Ee, bazen öğretmen ödev veriyor. Onu anlamadım da anneme soruyorum. anne cevap veriyor. Yoksa... Yoksa Kendim babanda istiyorum. bir numara yok. <gülüyor> cevap veriyoruz. Fransızca Soruyorsun... bilmesini ister miydin babanın? Ne? Babanın Fransızca bilmesini ister miydin? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Annesini soruyormuş Alin Hanım ee, Daha sonra eğer biliyorsa cevap veriyor Bilge. Bilmiyorsa babasına iyi geceler deyip, Anladığım kadarıyla yatıyor İyi geceler ne demek Fransızca Yatarken mesela hadi iyi geceler Deyip yatarsın ya İsterseniz Frans onu bana bile sorabilirsiniz Ne demek Ege Bonnui Değil mi doğru mu <gülüyor> Ney <gülüyor> Ne iyi, iyi geceler? Nui de oluyor da soir daha iyi oluyor. Ne diyeceğiz? Bonsoir mı diyeceğiz? Bonsoir. Onu bir söyler misin bize? Tamam bir söyleyemiyorum. Gırtlaktan nasıl söylememiz gerekiyor? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Miki Yama gibi mişey. bir şey değil mi ya? Bonsoir. Bonsoir'yı e, iyi geceler niyetine mi kullanıyorsunuz? Gerçi Fransızca'da niyet önemli diyebiliyorum ben. Tabii biliyorum. Fransızca'da en önemli şey niyetmiş de. Amerikan ordusuna geçelim mi yoksa bu güzel sohbetin hemen ardından gerek yok. Geçelim geçelim ya. Ya geçelim. ne Amerikan ordusuyla ne işimiz olur? U.S. Army. <gülüyor> Amerikan ordusunun son casusluk yönteminden bahsedeceğim. Eğer, en son model. Hayır bana öyle gözlerini şey yaparak bakmazsan. Korkuyorum çünkü. Aha, söyle. Ee, sinek boyutundaki uçan... <gülüyor> Sinekler ne <olabilir>? mi? Sinek? <gülüyor> Hayır. Robot, robot, uçan robot, sinek. uçan robot, uçan robot sinekler olacakmış. Ne oluyormuş bu? Ee, Amerika ordusu için çalışıyormuş, bunlar robot <gülüyor> sinekler <gülüyor> ve maaşları ne olarak yapıyor? SGK'ları nasıl yatıyor? Tam maaştan, maaştan yatıyor. yatıyor. <gülüyor> robot sineklerin aynen böyle e, yazıyor haber. Robot sineklerin düşman merkezlerine sızarak gözetleme için kullanılması hedefleniyor. Düşmanı rahatsız etmişsin. <gülüyor> <gülüyor> <diye gözümün>. git <gülüyor> derken saldırıyor azamlar. E ona robota gerek yok ki. Biraz sineklere eğitim verseler. Zaten sineklerin fıtratında var. Tak sırtı da var. kamerayı. Ha, kamerayı da takabilirsin istiyorsan ama böyle şakru şukur kafalarına yerler yani. Araştırma ekibinin başındaki isim Doktor Ron Balkovic projenin 10 ila 15 yıl içinde sonuç vermesini <gülüyor> beklediklerini söyledi. 10-15 dediği <gülüyor> arada 5 yıl var. Hakikaten ha. Ama evet. paraları tıkır tıkır almasın. Proje sonuç verdim mi daha oyunlu yıl oldu. Ben dedim en başta 15 yılda olabilir. Araştırmacılar sinek robota kanatlar dışında küçük ayaklar da etkileyerek sürünme <gülüyor> özelliği kazandırmayı planlıyor. <gülüyor> yemin, et, yemin ederim. Aynen oldu. Ayaklar takacak. Hem kanat olacak hem ayak olacak. Burada da büfemiz olacak. Tost vereceğim, hayran vereceğim. E, gözü var. Ayağı gözü var. var. Kulağı var. Kulağı var. Kan kanadı daha vardır insan. herhalde. Kanadı var. Yani. Bir de kulak taksınlar. Bitti gitti. Ondan 15 yıl sürer bu proje. O zaman Neşe için de son şarkımızı dinleyelim Şu soğuk günde hakikaten içimizi İçimiz ısıracak, ısıracak valla. Oye Mikanto. Yemi Mikanto. Mi Gloria Estefan. Estefan. Bir gün mükemmel bir gül olacak.